Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo türlesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler 8-10 geçiyor saatimiz pazartesi sabahında. Sizin gibi erken oyalan, gün erken başlayanlardan biri var hattımızda. Bakalım ne maceralar yaşanıyor başka ülkelerde, başka diyarlarda, başka sabahlarda. Günaydın efendim. Merhaba. <gülüyor> Ay gecim merhaba benim. Telefonda sana İngilizce şaka yaptım. İngiltere mi veriyorum diye. Ya ben anladım siz olduğunuzu. Ama yani hello deyince sen <gülüyor> Birden şaşırdın Tabii ki Anadolu Lisesi'nin etkisi var. Yani çok güzel. Aksansız neredeyse. Çok güzel konuştu de gecim. Ben Türkiye'deyim. Başka ülkelerde değilim. Tamam canım yani Lahmet hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz uzun zamandır yoksunuz? Yani yokuz. Nagihan ablan yoğun, tez yazıyor. E ben de sen siyafet için bu köpeğinde ortalık karışık biliyorsun. Yani karı koca biz eve kapandık. Eve kapandık siyafet evden kapandık. <gülüyor> Ne yaparsak Evin içinde yapıyoruz bu aralar Yani hiç dışarı falan Bir bir, şey, bir iki tane toplantımız oldu Falan filan onlara gittik Ama onun içinde yani e, Ev içinde bir ufak ufak Herkes kendi dünyasında Tabi sonra dünyalar çıkaydı. Dünyalar savaşı <gülüyor> Ay ekecim sen ne yapıyorsun? Esas sen ne yapıyorsun? Yırtılıyorum kaç sabahtır aramak için ama yoğunluktan arayamıyorum, arayamıyorum. Bizde bir şey yok. Yani, yani şey işte her zamanki programlar falan filan. Espiriler, vakalar <gülüyor> tabii ki senin arkadaşların ile hepsi dinliyoruz sabahları, seslerini alınıyoruz. İyiler. Senin de sesinle biraz anlız var belli ama iyisin, süpersin. İyiyim ben ya. Genelde Levent Bey siz de iyisiniz. O zaman buyurun isterseniz istek şarkısı falan varsa onu alalım. Yani günaydın demek için herhalde. Günaydın demek için aradım tabi Bir de bir rüya gördüm gecem Ter içinde kaldım. Yani onu bir anlatman lazım. Levent Bey rüyaya girmişsin. Rüya bunu rüyayı anlatmam. Bunu çünkü ben Nagiha'na söylüyorum. Karıcığım diyorum. Bu rüyaların bir mesajı var. O dedi Leventcim bilmiyorum diyor. Ben diyorum ki karıcığım nedir bu? Leventcim diyor. Bilmiyorum. Böyle olunca ben de hani buradan şey yapıyorum artık Belki bir plan çıkar gelir bize Yani kulağımızı söyler Böyle böyle diye e O zaman hemen hızlıca geçelim ya? E yani rüya mı artık bu kabus mu bilmiyorum ben Şimdi şöyle bir şey Ben rüyamda bir artistim A, -a. Ya yani en büyük artistlerden biri muhteşem yüzyılda oynuyorum. O, o derece evet yani o derece bir şey. Ne olarak oynuyorsun? Bilmiyorum ama böyle bir sakallar, bir şeyler üstüne uzun entareler falan var. Öyle bir kafamda da böyle güzel şeyler var. Kıyafetler pırıl pırıl yani. Tabii bir haşha artık bilmiyorum onu rüyada. lala mıyım neyim falan? Lala ne? Ya bilmiyorum. Yani yani. Sarayın içinde öyle bir rengaren kıyafetler. İyi güzel ben yokum galiba bu sefer rüyada. Olmaz mısın Ege? Hadi ya. Ya bum bum cumursun sen. Bum bum ne demek? Bum bum bum cumurs. Hani böyle bir kıllıyı tutan var ya. Ne? Kıllı alet var ya bir tane. Ne? anlamıyorum ben ne dediğinizi. Bir de huysuzlandım. <gülüyor> Hani böyle bir tane mikrofon oluyor kıllı kıllı iri böyle Aha şey gibi yani nasıl diyeyim yani hangi neye benzesen Anladık tamam onu Bum mikrofonları diyorsun Ha boom mikrofonu böyle at böyle şey yani böyle üstünden böyle tüyleri var Tamam evet yani At böyle yelisi gibi Ha yelisi gibi <gülüyor> Evet onu, onu tutuyorsun Boom operatörü mü? Operatörü mü diyor ona? Boom operatörü dönüyor ona ha, Yani o tepeden mikrofonu sarkıtan Evet tamam ben yani oyuncu sen de onu sarkıtıyorsun bum bumcu bum bumcu demiyor ama bu operatörün yani uzun uzun benim dilim dönmez şimdi zaten yeni kalktım dilim siz. Eee tamam siz oynuyorsunuz. Yani tam böyle ben şimdi sahneyi Levent Bey sahneniz var diyorlar. Kalkıyorum işte of, kaftanlarla falan filan yürüyorum sarayın içinde bilmem ne. Ezber etmişim rolümü orada karşımda kızlar falan filan. Böyle ben giriyorum kapıdan. Levent Bey girin diyor. Oyun diyor yönetmen. Ben kapıdan girmemle beraber. Ha ha ha diye böyle herkes yerlere çöküyor. Tamam diyorum. Rahat olsun falan. Bugün diyorum burada çok önemli derken Lak ağzıma. Ne oluyor ağzıma? Ya lak diye ağzıma kılıfasını giriyor. Ne? Mikrofonu ol, bum bum mikrofonu ağzıma kadar indiriyor. Kes diyor yönetmen. Kes Allah'ın cezası diye bana bahri böyle. Ya beyefendi diyorum ben rolümü şaşırdım buradan mikrofon ağzıma giriyor diyorum. Ben mi şey yapıyorum? diyorsun mikrofonu. Ellerin artık ne oldu? Titreye titreye. O mikrofon tepemde sallanıyor. Yönetmen bak yavrum diyor. Düzgün tut. Tamam efendim diyorsun sen ben. Ben rolümü şaşırdım yönetmenim diyorum. Hocam ben ne yapacağım diye sen çık diyor. Dışarıdan tekrar Allah Allah diye şey yapıyorum. Çıkıyorum kapıdan. Yönetmen bağırıyor oyun diyor ben giriyorum herkes tekrar çıkıyor yerlere tamam diyorum bugün burada derken lap diye bir daha ağzımın önüne Yani o mikrofon belki görüntüye gir girmez mi böyle lap diye yönetmen girdi diyor Allah'ın cezası düzgün tut diye bağırıyorum sana Beyefendi diyorsun sen bu ağır bir mikrofon anca böyle tutuları Yönetmen baştan alacağız diyor ağzımın önünde sallanıyor kıllı mikrofon yani çek şunu diyorum Beyef Efendiyi diyorsun sen. O bir cihaz pahalı bir cihazdır. Lütfen düzgün tut. Allah Allah dün Ben de pahalı bir oyuncuyum. Ben bana düzgün tut diye bir tartışmalar falan o, yönetmen diyor oyun. Hadi ben baştan bu sefer bütün rolümü unutmuşum sinirim tepemde çıkıyorum merdivenden yavaş yavaş iniyorum. Herkes eğiliyor karşında hoş geldiniz efendimiz falan filan ben diyorum ki. Bakın diyorum bugün çok önemli derken mikrofon lab diye bir daha ağzım Allah Allah diye. Bir dakika benim diyorum. Ben geliyorum seninle. Beyefendi diyorum. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba? Böyle mi? Böyle bir yavaşlatarak mı söylüyorsunuz? Yani, yani? beyefendi diyorum. Siz diyorum. Ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba diyorum. Çok güzel. Bu sorunu ya hakikaten <gülüyor> Ben... Ya bir egecim lütfen. Ne yapmaya çalışıyorsunuz acaba diyorum Efendim diyorsun mikrofon tutuyoruz. Ha mikrofon öyle mi? Bu böyle tutulur efendim. Ben diyorsun bum operatörüyüm. Ha, rüyada doğru söylüyorum. Evet, ben bum operatörüyüm. Bu mikrofon böyle tepeden tutulur. Böyle sonrası. Kardeşim diyorum o öyle tutma. Beyefendi diyorsun. Sen bu mikrofonu ben nasıl tutacağım 22 senedir bana öğretemez. Sen de diyorsun ki ben de efendim 22 senedir. Siz orada şey yapıyorsunuz ben de mikrofon tutuyorum der derken sen böyle mi tutacak? Şöyle ağzını tuttun derken o mikrofonun sopasıyla. LAK! LAK! LAK! diye belime bir vurmaya başladım. Ya yani bu kaçınılmaz. O oraya geçiyor. Yani orada ben bağırıyorum yapmayın yapmayın yönetmenim hocam diyorum. Hoca da artık kes Hez kes, kes diyor hiç sen lağ lağ o mikrofonu tepeme sırtıma başıma enseme her yerime vurarken Nagehan'ın dürtmesiyle ben uyanıyorum diyor ne oldu Nagehancım bilmiyorum koş bana su getir diye böyle bir rüya geçiyorum Hayır olsun Levent e. Hayır yani tabi yani anlamadım ama o mikrofon nedir yani Ben de şimdi siz Ünlü oyuncu görmüşsünüz kendinize o oh, güzel bir şey yani herhalde Bir yerden para mı gelecek ne gelecek Yani bilmiyorum Ege'cim tel içinde uyandım Yani şöhretin bedelini ağır ödedim <gülüyor> Anladın mı çok ağır ödedim ağır bir travma oldu bana bu Ege'cim Mager ablanın da selamı var Seni çok öpüyoruz arkadaşlarına da selam hoşçakalın Müzik <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Milk Radyonu'nda da modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Fahiro 3 ve Oktay Deberici esprileriyle stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Bugün şöyle bir bakıyorum. Nisan'ın tamamlanmasına. Ne 1 bir, bir iki gün kalmış. Bir hafta falan. Bir, yok bir, ya hafta, bir hafta yok ya. Bir hafta 15 güne biter gibi geliyor Oktay. Bize gelen bilgiler bu yönde. 1-2 gün diye duymuştum ben dün ama yani değişti. <gülüyor> Kimden de... duydun sen? Ya iki kişi ben, konuşuyordu. sen hep tek gazeteden bakıyorsun ya. Başka gazetelerden de bakacaksın. Çünkü yani. biz bu şekilde çeşitlendiriyoruz. Yok kutluyoruz. ben bunu gazeteden bakmadım ya. Hmm. Gazeteden bakmadım. Bunu iki kişi konuşuyordu bizim şeyde. Hmm, Oradan duydum. Nisan'da bitti falan diye konuşuyorlardı. Ben de dedim herhalde böyle konuşulduğuna göre 2-3 gün var yani. İşte bir hafta içinde falan bitecek diye. O belli olur. Tam net değil ama belli olacak gibi. Bugün ilk defa ben evden sadece tişörtle çıkarken bir Çılgınlık yapmadığımı düşünerek çıktım. E dün çıkarken öyle bir şey hissetmedim. Dün başladı her şey zaten. Dün, dün mü her dün şey manyak gibi oldu. Dün evet. Dün dün. Önce biz... ama adam bugünün hakkını ver. Tamam. bugün. Yani adam bugünle Teşekkür ilgili ediyorum. bir şey söyle. Onun bir hakkını ver. Sonra dün'e çek konuyu. Dün. Öyle mi? <gülüyor> Bak yine mesela gibi. hakkını yeni bir hafta başlıyor. <gülüyor> yine bir hafta başlıyor, doğruca bulacaktı Maalesef ki ben. Egebe... Bak fire. Bak yine bak mesela yine <gülüyor> hakkını ver. Haftaya eksiyle başlayanlar Adamın hakkını ver. Yeni yine bir hafta başlıyor ondan sonra sen şey yap. Öyle mi yeni bir hafta mı başlıyor? Merhaba Altan Erkekli <gülüyor> tiplemesi oldu yanlışlıkla <gülüyor> yanlışlıkla tipleme yapmak ne demek ya yanlışlıkla Altan erkek Ama Altan öyle. Erkekli'nin karakteri öyle oluyor ya yani karakteri dedim şanki, ben sanki ben o yarışma sanki kendi sunuyor. karakteri gibiydi hayır o yarışma programında da o bir bir şey yapıyor zannediyorum ya tipleme <gülüyor> yapıyor zannediyorum orada değil mi? burada soruları öyle ben soracağım <gülüyor> falan <diyor gülüyor> soruları öyle ben soruyorum evet. soruları başlıyorum <gülüyor> edi edi görüyorum ben orada. <gülüyor> a doğru edi valla yani hep böyle edi sunuyor gibi geliyor bana yarışmayı. O yüzden onu lütfen biraz daha dikkatli olsun Umarız Büdü'nün sunduğu günler de yakındır diyelim. Aa, evet vallahi Amerika e, espriler Kaini. şakalar konuşuyor. Ne esprisi, Biliyorsunuz ne e, senede bir gece ne oluyor? Beyaz Saray muhabirleri e, gece düzenleniyor Beyaz Saray muhabirleri için. Ha, evet tamam geceye... orada şakalar... Gecesi. Evet. Başkan ya, Obama şeyde, başkanlığında. Hocaların taklidinin yapıldığı gün gibi değil mi bu? Nasıl okulda hocaların taklidinin yapıldı? Son gün. Tabii, son tabi. gün esprisi. Koltuklar falan böyle beyazı. hep ters çevriliyormuş. Yani de ters dedim U şeklinde aldırılıyormuş. Ondan sonra herkes birbirini görecek şimdi. Washington Post mesela ben tape getireceğim diyormuş. Gibi. Bir şeyler. Öbürü evden bir şeyler, börekler falanlar filanlar New gibi. New York Times mesela sanatçı taklitleri yapmış. New York Times şey dedi. Geçen sene York onlar. New York Times'ın editörü. Vafıl getirdiler onlar. Çok başarılı olmadı. Çok güzeldi. Yani. Yok be güzel değildi işte onlar kaç kişi zehirlendi. Ama yamış yamış olmuş. Yamış şeyde. yamış oldu ama Zehirlendiler sonra. Neyse geçmiş gün boşver. Geçmiş gün 3 senedir biliyorsunuz taktikler yasaklanmıştı. Ha. Çünkü en son bir gerilim olmuştu iki editör arasında. Sen daha iyi yaptın ben daha iyi. <gülüyor> sanatçıların kendileri getiriliyordu. Para veriliyordu başkan Obama ev sahipliğine. Hem de hiç bilinmeyen sanatçıların taklidi yapılmış. Yapılıyordu işte sen daha şey yaptın falan. O te sonra teyip getirmeye ama Bu sene yine bir iki sanatçı yapılmış. En son zaten bir Hakan defa. Çıkın diye bir adamın taklitini yaptılar onu olmuşlardı kim? kim? Hakan Çıkın kim bu ya demişler. Ne o ya? Hakan tavukçuluk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o yüzden <gülüyor> sonra da yine bir hafta başladı deyince ben mesela hiç yok Yine bir hafta başladı. Bir de Ege'nin çıtası çok yüksek. Yani Hakan tavuk Yüksek derken yani. Hayır o herif onu neden yapıyor biliyor musun? Sen bayağı çukurda olan bir insan yapıyor. olarak mı söylüyorsun? Hiç konuşma ya da iki cümle ederek sadece gözlerinden. Yap bakayım Megi. <gülüyor> tamam bak yaptı adam. Ben onu arabada gördüm geçen gün o adamı. Trafikte daha doğrusu. Trafikte giderken hemen bir baktım o dikiz aynasından. <gülüyor> Aa dedim bir baktım Hakan şeyim ya. Hakan çıkıncılıkım. <gülüyor> bir bak Ege mi acaba falan diye durup böyle döndüm sen misin diye baktım. Aynısı ya adam aynısı ya. Ben de başka bir tedarikçimizi bir alışveriş merkezinin şeyinde gördüm. Holinde Otoparkında mi? gördüm. O beni görmedi ve kendimizi aldatılmış hissettim. Demek sen buraya da satıyordun falan diye. Sanki sadece evinden getirip bize satıyordu. Ve sonra evine dönüyordu gibi bir his uyanmış bende. Nasıl bir samimiyet senin? Neyse Beyaz Saray'a dönelim. Alakasız konular paralel şekilde ilerliyor yine. Ee, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği. E, Obama Show yaşandı bu seferde de. E, Barko Vizyon'da kendi photoshopladığı kaküllü fotoğrafını gösteren... Kaküllü fotoğrafını gösteren Obama bütün geceyi ne yaparak geçirmiş olabilir? Gülerek. <gülüyor> Gülerek mi? Nasıl içerek mi? Hemen bildim fire hiç sevgi olmadı ya. <gülüyor> Evet, valla gülerek geçirmiş. Gülerek Kelisi. ve güldürerek. Güldürürken de düşündürerek. Ama hiç valla bir adamı ne kadar çirkin olabilir bir kahkül ya? Kahkül. Michelle Obama için de yapmış aynı şeyi. Her <gül> kahkül kah, Application'ı buldu. Ay <gülüyor> kahkül. Herkese kahkül koy. <gülüyor> Fay, ne yapıyorsun? Şey, ben de herkes yüzden. bir taklit yapıyor, ben de taklit yaptım. Kimin taklitiydi bu? Bu <gülüyor> sessiz sessiz kendi kocası. Ne bu temel reis mi? Braburt deniyor mu? Ha, yok bildim ben. Şey mi? Ama... Hayır canım. E, ne o? <gülüyor> Çok uzak gittiniz. Biraz daha yakına gelin. Yani fail sessiz taklit yapıyorsun. Ne bilelim biz? E bu herif de öyle sessiz taklit yapıyor. Öbür adam da sessiz. Ama sen ben size yapıyorum. Sen kendi kendine yap. Ben birinin gülümsemesini yaptım. O esnada çalışıyordum, rolümü çalışıyordum. Sevgili ben. diniciler siz de birilerinin bir şeysini yaparsanız bize haber verin. Tahmin etmeye çalışalım. Alakalı, alakasız. Kim fail bu ya? Neyse. Kim diyorum? Tekrar yapıyor sevgili diniciler. Biraz düşününceydim. Siz de hemen şey yapmayın bence. Çok hemen. kötü yapıyorsun. Düşünsek o bulamayız. Çok kötü Aa. yapıyorsun. Fark bir daha ya. Hiç rastlaşmamış olmanız lazım. Aslaşmamış mı? Yani ya, dikkat etmemişsiniz demek. Ki hep gözünüzün de olan da önünde olan bir şey. Ha, bizim personelimizden mi? Bravo. Bir gül bakayım. <gülüyor> tamam ben bildim. <gülüyor> Bak adam bildi. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? <gülüyor> evet bir, doğru. Şu şa an şahlandırsana o gülüşünü. E, tamam şahlan, tam çalışırken şey yapınca üstüme geldiniz yani. Çalışıyor mu teyin? Türkiye'de bir çalışıyor. <gülüyor> o da yayına denk geliyor ya adam. <gülüyor> Ya biraz yavaş için şu kahveleriniz ya. Vallahi kafam ağrıyor. Herkes ha. birbirine bağırıyor. Ne sinirli pazartesiyle başladık <gülüyor> Vallahi ya. Vallahi yani hava güzel güzel ama hiç kimsenin sinirleri yerinde değil. Ben söyleyeyim yani. <gülüyor> Beyler bir kendimize gelelim. Bu ne ya? <gülüyor> Tedavi gördükten sonra kanseri yenen oyuncu kim olabilir? Pek çok oyuncu. Lance Armstrong mu? <gülüyor> Pardon o bisikletiydi. O da kareşdi. oyuncu ama doğru verici. Hem oyuncu bisikletçi. Michael Douglas gece şık bir neyle katılmış olabilir? Üstiyer mi? Smokin olacaktı Hayır, Michael Douglas Smokin'ini hala giyecek şeyde mi ya Karısının giydirdiği şık bir Smokin de mi Çok yaşlanmadın mı Michael Yok canım, kadar... Babası daha genç görünüyor o noktaya geldi yani Of ilginç sen de bir adamı bitirecek en ağır lafları Babayın daha çok genç gözüküyor Michael ne oldu Amerikalı şarkıcı kim Olabilir kırmızı halıda basına poz ver bunu bilemezsiniz. <gülüyor> Amerikalı şarkıcı kim vardı Amerikalı şarkıcı Sting yok o İngiliz. İşte. <gülüyor> Gel Bile, bilemedin. bilemedin. <gülüyor> Davetler arasında en çok ilgi çeken Güney Koreli şarkıcı nokta nokta. Jamesinglo. <gülüyor> Ay o da Güney Koreli vay. Bu senin Kuzey Kore. Kuzey Koreli. O zaman ha, e, şey mi bu? Django yok Django de de değil. Pısay Pısay. Valla bravo Pısay. Pısay. Pısay'ı da mı çağırmışlar? Pısay'ı da çağırmışlar. Django filminin unutulmaz yönetmeni de oradaki yerini almış mı Oktay? Tarantino. Michelle Obama ünlü komedyen kanalının Brian'ını uzun Ben Michelle Obama'ya galiba tatlı tatlı bir şey yapmaya başladım. Gıcık selmeye başladı. Oscar'dan itibaren. <gülüyor> bir ayar Öyle olmaya başladı evet bir şey yapmaya başladı insan niye oskarda ne işin var senin ya festiydisin sen ya. Ondan sonra başka DJ Kalet gelmiş. Hmm, çok güzel bir ortam olmuş. Ondan sonra gecenin müziklerini DJ... Ve sabahları geçtirdi. sabah mı etmişler Oktay? Vallahi çok. Bana gerçekleri söyle Tek lütfen. bir bulamadım ben. Şey olmadı herhalde yarın. Kâkül esprisine gülmüşler işte bütün gecen. Bugün aynaya baktım. Bizim baktığım... nasıl gah, gah esprimiz var bunların da kalkül esprisi var yani. Bugün aynaya baktığımda şunu itiraf etmek zorunda kalıyorum demiş. Artık Obama diyor bunu. Artık o eski Dalyan gibi Müslüman sosyalist değilim. Zaman geçiyor, saçınız beyazlıyor demiş. Anlıyorum. Bir iki espri daha şey yapayım mı? Yap bakalım. Kaliforniya Başsavcısı Kamala Harris için açık ara ülkedeki en güzel savcı demişti zamanında ya. Hı -hı. Şöyle demiş. Başsavcıyı övdükten sonra tahmin edersiniz ki eve gidince sorun yaşadım. Eric Holder'ın... Adalet Bakanı... <gülüyor> parantez <gülüyor> içinde <Bakanı> 52. <gülüyor> Eric Holder'ın bu kadar hassas olduğunu kim bilirdi? Soruya cevap veriyor musun? Yani işte orada sıkıntıyı karısıyla yaşadığını zannediyorlar. Oradan tersten espriyi patlatıyor. Eski Başkan George Bush'un adının verildiği kütüphanenin açılışına katıldım. Ne bu? Hadi bazı bunu da açıklayın. Bazı cümleler. Hadi bunu mi? da açıklayın. E canım bu <gülüyor> eski başkan gidilir yani. Esprinin bitmedi. setup'ı dur daha bitmedi. Ben de bir kütüphane kurmayı planlıyorum. Bush gibi doğum yerimde kurabilirdim. Ama Amerika'da olsun istedim. Oh, şu hareketi, etmiyorum. şu dirsek hareketini yapıyor mu bunları? Yapıyor, korumasını Söyledikten sonra koruması şöyle. dirsekle dürtüyor mu yanındakini? O etkiyi arttırıyorsa salon ondan da gülüyor olabilir. bayağı <gülüyor> bir. Şöyle gizli servis üyelerine şey yapıyor. Sen de bu gece Obama'nın dirsek mesafesinde duracaksın diye esprilerden sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yakın arkadaşı rap yıldızı Jay Zet'in eşi Beyoncé ambargo uygulanan Küba'ya ziyareti hakkında. 99 problemim var ve şimdi biri de Jay-Z demiş. Evet. <gülüyor> Geceye katılmak hakikaten protokolün kahkahak olmasına girdiği gecelerden Herhalde biri. Herhalde ortamlarda olmadığımız için bize öyle geliyor değil mi? Yoksa ortamlarda komik. Yani çok komikti ama bunu yani anlatınca o kadar şey olmuyor. ya. Her espri yerinde ağırdır değil mi? Yani. Bir... bir laf var. Yok muydu ya? Böyle bir laf. Vardır diye biliyoruz. Derseniz şarkılarla coşalım. Başka Olur. çaremiz yok. Evet ya bugün bir biz bir şeyimiz bozuldu. var hakikaten. Ya. Bugün bir şeyimiz bozuldu. Gelin isterseniz lüks eşyalarımızla döşeri yaşam alanına geçelim. Hadi gidelim y vallahi biraz evet orayı orayı arıyor bünyem benim şimdi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. İyi kalp insanlar günaydın Efe bir kez daha modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler espirilerimiz şakalarımız gırla buyursunlar bir tane hemen patlatalım. Ee, şimdi tabii ki bu anlatamadık. <gülüyor> Hadi yani bu da bizim ayıbımız olsun Galatasaray ya. Şampi. <gülüyor> i̇şte bu da en Daha güzel önce bir espri. yapılmamış bir espri olması gerek değil mi? Ama acaba yine böyle gitmesi yok. gerekecek maalesef ya. Ha halbuki bu hafta netleşmiş olsaydı bir takım şeyler. Şu espri bu hafta nihayete erdi. bir de yani, yani Oy, bu da federasyon al... mu şey yapsın? Kim karar versin? Her hafta bir harf eklesinler buna ya. Her şampi, hafta şampi, şampi, şampi aynı espri. Evet. Şampi olsun mesela bu hafta. İki ili mi? Hayır. Yeah, yeah. Şampi. Keşke şamp diye başlasaydı çünkü 4 hafta vardı. Evet. evet. Şamp. Şampi. Şampiy. şampiy şampiyo, şampiyon olacaktı. Doğru cevap maalesef. Ama onlar da bilmiyorlar <gülüyor> ki şimdi bak hala. Tabii doğru. Kaç hafta kaldı? Hala netleşmiş değil. Netleşmiş rakamlar yok. Yani bu hafta da şampiyon, şampiyon olabilirdi. Nasıl kıvıracaklar mesela şimdi şampiyon olamazsa Galatasaray? Başını hatta. değiştirecek şampi abi. Şampi desin mi? Hayır başını değiştirecek Galatasaray değil mesela Fenerbahçe. Ha çok fantastik. Galatasaray şampiyon şampiyo, şampiyon. Mesela son haftada Fenerbahçe oldu ya. Galatasaray şampiyo yazarken ertsi hafta Fenerbahçe şampiyon. Hop. Çok güzel ya vallahi güzel biraz bir biraz, biraz bilin gazeteciliği bilin ya. E sen bilgisayara hakimsin ya ondan. Onu oradan mesela hemen kat o Gazeteciliğin hop. kurallarını yeniden gazeteci, yapsın. Gazetecilikle ya. Yani, gazeteci yapayım? gibi düşün. Ee, madem düşün dedin Oktay güzel Genel söyledin. Fenerbahçe ne olacak peki UEFA kupasını alınca? Şampiyon tak, olmuyor yine değil Yine bu adama futbol konusu açtım. Bakmaz, arsız gibi. Ben Yemin bu arada bir şey fark Aç köpek ettim. gibi saldırıyor bir futbol konusu açıldığı yani zaman. Yani şu e, programda futboldan en çok anlamayan adam ben olmama rağmen en çok ben konuşuyorum futbolla ve... Taraftarlığını da en net bir şekilde ortaya koyan da benim yani. Cahil hasta cesaret. Hasta çok, Beşiktaş taraftarının olduğumu burada söyledim. Çok oturmadı ama cahil cesaret. Yani, yani ben ne sizin, kadar az biliyorsan o kadar hangi çok konuşuyorsun zaten. Hangi takımı tuttuğunuzu bile bilmiyorum. Nasıl? Ben açık açık söyledim. Hasta Beşiktaşlı olduğumu biliniyor yani. Sen bizim hangi takımı tuttuğumuzu bilmiyor musun? Bilmiyorum Vallahi O esprinizi, <gülüyor> o esprinizi şöyle bir kenara koyuyorum. <gülüyor> Biz hangi takım tuttuğumuzu e, hiç Ben tutmuyorum da e, ondan herhalde. Ben de herhalde. tutmuyorum ya. E, ne kadar futboldan anlamayan ben oluyorum. Nasıl Hayır, oluyor biz o kadar tarafsız bir gözlemle yaklaşıyoruz Yok, ki. Yok ben taraflıyım canım. Hiç ben tarafsız değilim de. Bak o, ben de yeni bir şey daha öğrendim Oktay Yok, diye. Da hem o hem takım şey. tutmayayım hem taraflı olunabiliyor. ne olacak yani. Ben hem taraf tutmadığım gibi hem takım da tutmuyorum. Bendeki bu ya, ne derler tutarlılıkta ayrı bir... E, güzellik diye düşünüyor. Ronaldo'nun düş yaşamı ile ilgili haberler var. Bugün. Ama sapık sapık çıktı gene ne Ronaldo. Ya, Ronaldo. Futbol dedi mi? Ya, şey yapmış? Aldatmış, aldatmış, aldatmış sevgilisini Onunla ilgili. Rüyasında mı aldatmış? Yo. Niye düş yaşamı? Şöyle demiş çünkü e, Brezilyalı bir modelle aldatmış. E, Andressa. Andressa. Şöyle demiş Ronaldo'nun vücudu Yunan tanrısı gibiydi demiş. Ha kadın demiş. Hangi kadın ama demiş. bütün Yunan tanrıların vücudu da böyle güzeldi. Tamam hangi böyle. Afrodit gibi. Bel, belden aşağısı keçi olan Hiç Pan Hiç şey gibi. yok mu ya? Aynı. Yunan tanrılarında biraz göbeklik, tıknaz falan Yunan tanrısı şey yok ya? mu? Şey var. Hep mi bunlar böyle şeyden çıkma, tornadan çıkma Dionysos var? Dionysos var mesela şey, o şarap tanrısı falan. Var Pası göbekli. Biracığım <gülüyor> göbeği aslında. <gülüyor> Biracı tanrısı. <gülüyor> var yani. Vardı mı Yunan tanrılarında da? piknik mesela piknik, piknik, piknik tip ke, tanrısı diye kel olan böyle. falan yok mu yoksa hepsi böyle sırma saçlı mı Birolius var mesela efendim size ne yaptırayım diyor size, <gülüyor> size oğlum bunu kenara yaz Allah aşkına Birolius'u ben çok sevdim ya Birolius şef, şef Birolius <gülüyor> Le lezzet tanrısı hayır ikram tanrısı bence hiç lezzet değil size ne ikram edeyim <gülüyor> Yedi <gülüyor> yılda bir şenlikler yok. Bir oluyuz adına. Ay çok özür ah, diliyorum. Yedi yılda hayattan çekiliyorsun sonra bir patlamayla <gülüyor> coşkunlar şunu. Her yedi yılda bir. Buyurun efendim. Buyuruyorum Uzun... Dur dur Buy dur, buyurun, abi, dur düşünürler var düşünür Düşün dediniz tam oradan bağladım ben çengel atmıştım oraya. <gülüyor> düşünün derim demişti. Düşünün katta. derim. Tabii düşünün deyince düşünürler tabii ki. Düşünürler ve garip düşkünlükleri adlı şeyimize köşemize hoş geldiniz. Kimler var düşünürlerden? İsterseniz ee... bunu bir <gülüyor> fonlu taçladın evet, bu kadar evet. ismi olan. Düşünürler ve düşkünlükleri. Bir daha düşünüyor efendim. Düşünün efendim. Düşünün. düşün Düşünüyor musunuz? E, e, e, e, düşünürler ve düşkünlükleri Merhaba. Bundan böyle her pazartesi düşünürler ve düşünülükleri ile sizlerle beraber olacağız. Bu hafta birbirinden değerli düşünürlerimiz programımızın konu olacak. İlk düşünürümüz Anton Çeho. Anton Çeho öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır oğlum şey yapsana. Kaptım. <gülüyor> <gülüyor> <Demez oldum program. gülüyor> Bayreden başka bir kişiye yer vardı kaptım. <gülüyor> Halbuki Anton Çeho'yu şöyle yapsaydın. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Antocheov'u bir anda Altan Erkekli'ye dönderi verdin yani. Altan Erkekli şu anda mesela uyuyor mudur, uyanık mıdır? Uyuyor. Veya uykusunda bir mu oluyor mudur ünlülerde taklit edildikçe? <gülüyor> bir yerde birisi Ben Atilla abinin kulaklarım çınladı dediğini biliyorum ben. Biz konuştuktan sonra bir gün Hadi sonra. Canım. Hı. Dün çok kulaklarım çınladı. Altan Erkekli de şey diyordur yani. Lan 20 yıldır oyunculuk yapıyorum ilk defa bugün bu kadar taklit edildim. Ne oluyor bana ya? <gülüyor> Yaman Ege ya... <gülüyor> Ya üçümüzde niye yapıyoruz? Bir, yapıyoruz şu, da bu adam bunu da yapamıyor ya. başlattım ne güzel şeyi yani. Son Ece'yi uzatacaksın Ege. Allah he. Allah. Anton Çelov'dan konuşurken şey yapıyorsunuz. Her yani. cümlenin sonunda yok. E var mı e. e hayır e. canım uzat. Mesela ne diyeceksin? Ne oluyor bana? Hayır öyle değil. Ne oluyor bana ya? ay seni aynı oldu. Bak o da olmuyormuş ya. Demek ki <gülüyor> altın erkekliğinin böyle bir laf söyleme olasılığını söylüyor. Yok sıfır. Sıfır sıfır. Anton Çeho'ya hemen dönerim. Anton Çeho, timsah, kaplan ve maymu gibi yabani hayvanlara bakmaktan büyük bir zevk alıyordu. Hayvanlarına Beslemekten mi yaklaşık... yoksa? Bakmaktan. Böyle bakıyor. Tabii ki besliyor canım. Hayvanlarına yaklaşık bir buçuk yıl baktıktan sonra seyahat etmesi gerektiği için onları Moskova Hayvanat Bahçesi'ne bağlamak zorunda kalmıştı. Bunlar hep yaşandı sevgili dinleyiciler. Peki, yazar Lawrence. D.H. Lawrence diye de geçer. Ne yapardı? Onun en büyük zevki neydi? Dut ağaçları. Evet, inanabiliyor musunuz? Lawrence da çırılçıplak dut ağaçlarına tırmanmayı adeta bir çölen haline getirmiş. Bir kere tırmanmıştır o ya. <gülüyor> Valla ya bir kere bir adam. Kere hayatında tırmanmıştır. Onda da büyük ihtimalle çıkıyor ya. çok işli. Evinin bahçesine Dur ben bir donumu çıkarayım ağaca çıkayım mı diyormuş. E ne olacak evinde? Zaten şeyinde yapıyorsun. Bir de elma şey yap, havuz varmış orada. <gülüyor> <gülüyor> atıyormuş tutları. Dutları, <gülüyor> dutları havuza atıyormuş yani ondan sonra ama ne olaylar olaylar gerçi Kant mesela takıntısı e, kundaklanarak <gülüyor> kundaklamak mıymış yüks <gülüyor> mekanlara gidip Kant içiyormuş kundaklamak dedim kundaklanmak yani kundaklanmak derken böyle yakmak anlamında değil sarılmak böyle şeyice benim beni kundaklasanız diye küçükken bir oyundan şey yapmış işte. İmanuel Kant mı Fahir evet, orda yazıyor mu İmanuel Kant’tan bahsediyoruz o, o. nasıl kundaklanmak nasıl... biz şey, herhalde sarılınca mutlu oluyor adam Evet İyice sıkı sıkı sarılınca Grup hak kavramını ilk o çıkarmış <gülüyor> Olaylar olaylar Ondan sonra Amerikalı düşünür Catherine Porter Desenli Meksika çam tabutlarına düşkündü <gülüyor> Evinde bir iki tane almış Hep bunlar sanki şeymiş gibi Çok uç noktalarda geziyorlarmış gibi Bu insanların o kadar düşünleri var şeyler. Tabutlara var mı düşkünmüş Tabutlara düşkünmüş Aslında insan kendine bir tabut Yaptırsa fena da olmaz gibi geliyor BG. Hem sen öldükten sonra bir Kalanlara kolaylık. da bir kolaylık valla Rahmetli'nin tabutu vardı zaten kolay. Ama vitrini mitrini öyledir. Tabut diye şey yapmışlardır ya. Yani işte yani çok... Kullanılır mı? Arasında... Porter'ın? Ben yani tabutu biraz alsam kullanırım. 3 üç, üç tane düşünürle ilgili bilgi olmuş. Dördüncüsü biraz zayıf geldi bana Fahir. Ha, vallahi zaten Var mı ya, devamlı? Valla şöyle bakıyorum. Hepsi de falan feslük. Amerikalı şair Mary Moore'ın takıntısı otomobillere ilham verici isimler bulunaktı. Ee, biraz esnek Kurşun. <gülüyor> yani görüyorsunuz biraz zayıf E vallahi zayıf Ege bile daha iyi. Yunus gibi araba kavramını evet, e, kim getirdi? Bu adam getirdi. Esnek Kurşun. Bu mı? adamın düşünceleri mesela hiç konuşulmuyor. Doğru. Fakat işte bunlar konuşuluyor. Ki benim de pek çok düşüncem var size açmadım. Ne? Ay işte bak bu çok Hayır. yanlış bir söylem. Boş bulundum, Oktay, yani boş bir, bulundum. An, bir an geldi inancımız. Yani. Yani yani henüz olgunlaşmadı. Ben düşüncelerimi Bak, olgunlaştırmadım. Konuya girdi bile gördüm. Ülke mi? olarak da henüz hazır değiliz. İnsanlık olarak da henüz hazır değiliz. Ama bazı şeyleri söylüyorum. Mesela eşofmanla dolaşmak. Yani illa böyle şey olmasına gerek yok. Serser ser, ser çok... şeyler olacak diye bir Bu şey. Bu da aslında birebir hayatla ilgili. İnsanlar spor dışında lütfen eşofmanla dolaşmasınlar. Ama şimdi o şöyle bir şey var. Hocam onu bir... Zaten sen bunu burada provokatif eşof... düşünceler olduğunu biliyordum. Bak hemen tepkiyle Eşofman karşına. Eşofman savunucusu durumunda. Sen... Hayır. Ya, şöyle evet. bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu tabii ki eşortman takımlardan bahsediyorsak takım olarak satılan eşortman takım diye geçer. Eşortman. Eşortman. E eşortman takımlar. Onlar tabii ki giyinmesin. Onlar spor dışında. Hatta bence sporda da giyinmesin. Eşortmanla spor yapmak ne demek onu ben anlayabilmiş değilim. Spor yapmayanların kafasında öyle bir şey. Şimdi, Beden eğitiminde giyinir. Beden eşortmancılar eğitimi da diyecek ki e kardeşim sokakta giyme, sporda giyme biz bunu nerede giyeceğiz? Bakalım burada bir üreticinin çıldığını duymuş olduk. Eşortman Üreticiler Birliği Başkanı. Yani ben gene sokakta bakkala makkala falan gidilir. Bir şeyler yapılır ama. Ben herhangi... Gece hayatına eşortmanla çıkılmasın. Ya eşortman sadece bu şey futbolcuların atıyorum kamptan şeyden giderken bir örnek giyinsinler bunlar evet, diye. Evet doğru, doğru. Bir örnek giyinsinler kadarsa, diye yaptıkları bir şey. Açık büfeye bir örnek giyinsinler. Bir de beden eğitimi derslerinde. Onda bile artık o birliktelik aramıyor. Benim bildiğim en son eşortman takımı benim askerdeydi. Yani ondan beri de o da orada mecburiyet olduğu için onu niye bir daha alıyorsunuz takım takım bak oktay bozuldu mesela çünkü evet, bir de, takım, sahibi <gülüyor> takım sahibi sen de takım sahibi benim takımım yok da bize askerde verilmedi diye ben bozuldu bize de verilmedi ya yapmayın ya bize ince şey verildi o sayılır mı abi siz onun ince o naylon terleten terleten diye geçer ee, terleten kumaştan o şey geldi lacivertte mu da zaman. verilmedi bize size verilmedi mi kapşonlu şey verilmedi mi yok o da bir şey verilmedi Tabii yani biz de çok zor bir de Fahir senin var ya sen eşofmanın. Takım değil. Eşofman altı var mı? Takım konusunda zaten sen kendin getirdin de o altı da takım. Yani olabilir yani takım olmasa gerek yok. Takımı Aşortmanın bozuk, var mı var? Aşortman kombin yapmak Hı. serbest olsun diye Fahir zaten. Yani diğerlerine benim gıkım çıkmaz da tamam eşortman takım hiçbir yerde giyilmesin. Ama diğerleri hani... Alt hani, olarak yine giyilsin Alt diyorsun. olarak ama tabii ki diz izi yapmamış olması... Ee, en büyük şartımız yani eğer dizisi yapılmış bir eşortman varsa o değil şey ev dışında hiçbir yerde giyilmemesi e, uygun gözükmez. E işte düşüncelerin provokatif düşünceler. Çok tartışılacak şeyler. Henüz açmaya hazır değilim insanlara. Böyle bir kitapta toplayacağım. Benim düşün. Düşünü yorum. <gülüyor> Kitabın kapağını düşünün kırmızı, yorum beyaz. Çok güzel olur bence kitap. Onu ben akıl ettim sevgili dinleyiciler. Yalnız bir hemen yapma olur mu bu kitabı? Niye mi efendim? Beyaz kapak falan. <gülüyor> hemen yapacağım. Ve çarşamba gününe kitabımı çıkarıyorum. <gülüyor> o kadar hemen yani diyorsun. <gülüyor> Çünkü artık daha fazla şey yapamayacağım. Çarşamba günü görüşmek üzere kitabımın tanıtım kokteylinde. Ne yapalım? Bu saati bitirelim mi? Bitirelim ya bu saat bitsin gitsin ya. O zaman önümüzdeki saatte şansımızı bir kez daha deneyeceğiz sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan seconds to Mars. Avilier Radyo Dünyası'nın modern savaşlar devam ediyor. Hmm, Almanlar, Alman bekarlar. Alman bekarlar paraya kıydılar. <gülüyor> Alman <gülüyor> bekar mesela Christoph Dow. <gülüyor> mesela bir bekar yaşamı. Bekar değildi galiba. Verdiğimiz tek isimde evli galiba. <gülüyor> galiba ya. Hemen bekar. Angela Merkel evli mi? Evli. evli tabii ya. Bir tane bekar Alman söyleyemiyoruz ya. Aa, David Hasselhoff, <gülüyor> evli, evli mi? Evli mi? O da evli. Kızları var. Kızları var da belki boşanıktır. Boşanıktır, evet. Boşan. O, o da Avusturyalı değil miydi ya David Hasselhoff. Berlin duvarında yıkan kişi diye biliyorum ben <gülüyor> David Hasselhoff'u. David Hasselhoff Alman değil zaten ya. Amerikalı. Ya Hassel dosyayatla nasıl Amerikalı ya? Doğru Amerikalı David Amerikalı Hasselhoff. Amerikalı Tam baba tarafı Almanmış işte. Şey Alm Avusturyalı. Falco. Falco evet. O da <gülüyor> <gülüyor> birçar değil. Ölüyorlarım mı? Şimdi ne arıyoruz tam biz? Alman, bekar, Bekir, Alman. Bekar, bekar Alman. Alman Be dedik? Bekar Alman arıyoruz. Bekar Almanken dedik? Valla bekar Alman aranıyor. bir isim söyleyemedik ya. ya. Bir tane sevgili dinleyicilerimiz. Bir bek Bekarlığı kuşkusuz ama yani böyle herhangi so bir kuşkuya mahal vermeyecek şekilde bekar Alman söyler misiniz? David Hasselhoff, Tanıdığınız da olur. David Hasselhoff parantez içinde 1952 Baltimore. Yeah. Alman asıllı Amerikalı aktör. Yeah. Gördün mü Baltimore? Ana bir baba Almanmış. bu. Dinleyicilerimiz de bilmiyor galiba. Bekar Alman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazayım mı Google'a bekar Alman? Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Kimde görüşürüz? İrem Er. İrem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ne hoş yapıyorsunuz? Olalım. İyiyim. Kahvalt yapıyorum. Afiyet olsun. Bekar Alman arıyoruz. Söylüyorum. Buyurun. <gülüyor> Söyleyin. Kayet Silingiroğlu. Kim? Kayet Silingiroğlu. Nasıl bekar Alman ya? Ha, Alman asıllı Türk mü? Evet. O Almanya doğumlu değil mi Kaya Çiringin'in? Evet ama bekar değil ki. Bekar canım. Bekar ayrıldı İlyahu üzerinden sonuçta. Feraye Hanım da evli yahu. O kim ya? Öyle bilemez mi? Afiyet olsun size. Teşekkür ederiz. Sizin daha dosyalar açılmamış. Onu bir daha bir kontrol edin bakarak olun. Kapattı yalnız. Bekar Almancı. Almanya'nın büyük sıkıntısı ya. Yani bence Angela Merkel çok bekarımız var ama tanıtamıyoruz mu diyordur şu anda. Alman bekarı bulamadık. Bekar ya. Alman yazıyorum. Almanca mı demek istediğiniz <gülüyor> diyor. Hayır değil mi? Alman şeyine gönderdik seni o kadar. ekoline gönderdik diyeceğim. Bekar e, e, e, Alman. Eskiye gönderdik. Ne demek? Abi üçüncü kurda işleniyordu. <gülüyor> Alman bekar ünlüler diye bir şey. Üçüncü kurdaydı. Gelemedin böyle. İkinci Birim, kurdan ikinci terk kurdan ettin. kurdan terk benim. Zaten Alman ünlü diye sorsak onun da şey gelmeyecek galiba. Şey? Futbolcu Aa, herhalde. O şey budur. sayılır mı ya? Heidi Kulüm. Haydi kulümünde bekar sayılmaz Onun da sevgilisi var Alman unlu mamuller çıktı ünlü yazınca Ne diyeyim Tamam ne bari ne yapalım bir bakayım bakayım Alman pastası mı diyecek <gülüyor> Alman unlu mamulleri <gülüyor> Çıtır Alman ekmekleri Hem de bir felik <gülüyor> Ay bir dakika çok özür dilerim ya konuyu şey yaptım ben. Aa vallahi. benim dayımın eski karısı var ya tamam. Abi olmaz o sayılmaz o ya eski benim karısı eski... olur mu? Boşanık işte. E boşanık abi bekar. Tamam benim nereden belki bir ilişkisi onu. vardır şu anda. Belki... var, evet. Cık, nereden bilin, bilin hatta. Ama... Ya bak gördün mü? Vay Allah. Ünlü Alman. Ulan bir tane Alman bekar. Ben bu haberi yapamam arkadaş bir Alman bekar bulununcaya kadar bu haber. Çizimleştirmemiz lazım çünkü Ünlü yoksa Alman... kafamızda oturmuyor konuşma. Oturmuyor vallahi. Ünlü yani... Alman şarkıcılar tamam. Tamam oradan, oradan bir tane buluruz abi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Alman şarkıcı da yok. Bilmiyorum. Erkek mi kadın mı olsun? Fark etmez. Fark o bakalım Haber bakalım. erkeklerle mi ilgili? Bekarlarla ee... ilgili. Alman Dieter Bekârım. Bohlen. Dieter Bohlen. Bilmiyorum. Evli. Evli. Alman Modern Tolkien. Hatta onun karısının e, üstsüz fotoğrafları zamanında yeni asır gazetesinin 15 gün sayfalarında eksilmemişti. Çeşme <gülüyor> sahilinde üstsüz güneşlenmesi. Hadi ya. Of ne fotoğraflar. Ergenliğim şey oldu ya. <gülüyor> Rezil oldu. <gülüyor> Hakikaten sorguladım böyle bir ara. Böyleyse bu başka şey mi yönelsem falan dedim. Başka? Başka, başka Oktay var başka mı? Başka bakıyorum. Şantel Almanmış. Şantel. Aa. A. O sayılır mı? Sayılır. Evli miymiş? Alman şarkıcı, yapımcı ve DJ. Diji. Diji mi? Balkan ve Rumen müzikleriyle mikser. Bunu sormuyoruz efendim. Evli mi diyoruz? Evli. Ki çocuk babası İngilizce biliyor. <gülüyor> CHP'den mecliste <gülüyor> kendisi. Yok galiba hiç başka. Cool Savaş diye bir şey Yok, var. bir tane Almansa. Bu tanımadıklarımızı geçiyorum. Seal Alman mı? Nıhı. Seal. Amerikalı canım o da. O da Amerikalı. İsterseniz tarzlarına göre Alman şarkıcılara bakayım. Futbolcu da olur ya Alman. Futbolcu ha Futbolculara olacağım. bakalım tamam ya. Tamam buldum ben ya. ne, ne? Mesut Özil. Aa doğru. Mesut Özil işte. Bekar mı Mesut? Bekar, Bekar. tabii canım. Bekar. Tamam Mesut Özil. Şu anda kafamızda oturdu. Heh. Şu anda netleşmiş durumda. Almanlar ee, kim olduğunu ama. Mesut Özil deyince de formalı geliyor benim Formalı ya. formalı bir takım adamlar. Şortlu, mortlu. Hamit Altıntop. O da sayılmaz. Ya tam Almanya doğumdular falan ama yok, değiller maalesef. Aile yaşamı diye bir şey var mı diye bakıyorum ama yok mu ki? Neyse ediyorum. artık haberi vereceğiz yapacak bir Ver, şey yok. Ver buyur. <gülüyor> Almanların <gülüyor> aşka çok fazla zaman ayırmasının ötesinde para ayırdığı da ortaya çıktı. Evet işte Geçen yıl evli gördüğümüz <gülüyor> kadarıyla. 4,5 milyar euro para harcamışlar. Ne harcadınız efendim? Bu şey ayı ve milyar euro. Ayı ve çiçeğe giden paradan mı hesap ediyorlar bunu? Vallahi şöyle bakalım neye şey yapmışlar. Seyahatlere efendime söyleyeyim, dans kurslarına, gece hayatına, yemelere, içmelere, yani böyle karşı cinsle efendime söyleyeyim, kültür ve sanat etkinliklerine. Bunu da herhalde sinema, tiyatro falan diyebiliriz. Ondan sonra yüksek meblağlarda para harcadıkları ortaya çıktı. Yani Almanya aşkı fashing olarak yaşıyor diyebilir miyiz? Vallahi öyle dans kursları, dil kursları takır takır hani para basıyor. ilk kursları demiş. Benim acil çıkmam lazım demiştim ya Oktay. <gülüyor> Vallahi çok acil çıkmam lazım. Bir şey diyeceğim. 3 kişi aynı ismi göndermiş Alman bekar Galiba gerçekten 1 kişi var. Kim? Falko Götz. Galatasaraylı <gülüyor> futbolcu. Tamam abi. Tamam doğru. Kim, bu isimleri de alabilir miyiz gönderenleri? İkisi aynıymış zaten. Ee, Çabı Bey. Ondan sonra bir de Mario Götse. O ne? Onu bilemiyor. Onun kardeşi ikisi. Çünkü Falcon ilk önce evlenmesini bekliyor. Abim evlensin sırada Abim ben Abim evlenmeden asla demiş. de Lindeman var bir de. Ona da teşekkür ediyoruz. E, bunlar hep Alman isimleri. Alman bekarları. Erhan Bey'e de teşekkür edelim. Herkese teşekkür ederim. Peki Değil evlendikten yani. sonra ne oluyor? Evlendikten sonra Evli. bıçak gibi kesiliyor. Bıçak gibi kesiliyor. Bıçak gibi. Bir kuruş harcamıyorlar. Onu tamamen Türkiye'deki tatilleri için hazırlıyorlar. Dötçe markları cebimize koyuyoruz demiş. Kuşaklarına, Kuşaklarına koyuyorlar. Bu muydu haberimiz? Ya işte kaç para harcadıkları Biraz Adından fazla mı konuşmuş olduk üstüne? Kırıkkale Vallahi. valiliği bir e, yasak getirdi. Ha? Ee, onu böyle hızlıca bir bakalım. Evet. Sokak düğünleri yasaklandı Kırıkkale'de. Ama Kırıkkale'de bu sokak düğünlerinin yani Kırıkkale şey değil mi? Roman vatandaşlarının yoğun evet. olduğu yer değil mi? Kırk. En eğlenceli düğünler orada olmuyor. O senin olmuyor. dedin Kırıklareli. Kırıkkale'de o zaman bildiğimiz Ankara, Ankara, Ankara düğünleri. Kırıkkale'ye. Tam tabi, böyle düğün sezonunun yaklaştığı bir dönemde evet. böyle bir acı haber. Sokaklara dökülmüş sahte müzisyenler. E, sokak ne yapacağız düğün, diye mi? Biz ne yapacağız diye. En çok müzisyenler ve Evlenecek olanlar da herhalde bir rahatsız olmuştur değil mi? Bu yasaktan. Yani işte o düğünde eğlenenler için çok güzel de sağda solda oturanlar için sıkıcıdır herhalde sokak düğünü. Evime gelin ge evime gelin getirmek istiyorum. Mesela bir pankarttan okuduğum şey. Evimden gelin çıkarmak istiyorum. Diğer bir pankarttan. Bu tip pankartlar. <gülüyor> Onlar herhalde dünür. Dünürler <gülüyor> dövizleri hazırlayıp gittiler. Herhalde. Ankara'da artık yok dünür sokak düğünü var mı? Valla ben bayağıdır rastlamıyorum ya bir ara böyle bir şenlikli şeyler yaş yaşanıyordu ama şimdi gerçi bir yaz sezonu yaklaşsın da ondan sonra netleştiririz. Ne ne oldu Oktay bir heyecan. Benim de bu kadardı haberim. Ee, <gülüyor> yani kısa kısa. Sevgilinizle bu kadarmış. Ama reklamlarınız ne kadar bakın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modern sabahlar modern devam ediyor sevgilisi onu severler uyuyorsunlar. Hmm. Yeni bir sıcaklık ölçümü yapıldı. Yeni sıcaklık dalgası geliyor. <gülüyor> ee... <gülüyor> Nasıl boğazlı bir gıcık, yapmışsa... <gülüyor> gıcık yaptı? bir şey gıcık yaptı ben de tamam yemedim ne gıcık? Bizlerimiz evet, yani doktora gibi gıcık var bende. Sabahları modern sabahlar dinliyor musunuz? O yüzden gıcık oluyordur. Bahar bahar. Polen her taraf polen, alerjik şeyler e, artmış ama e, yeni bir şey daha bulundu. Dünyanın çekirdeği sizce kaç derece? 40, 40 45 derece. 40, 45 derece diye düşünürken 40. 600 derece olduğu ortaya çıkmış. Çok çok demiş be aslında? İki farklı görüş sevgili hiç. <gülüyor> Nasıl çok beygir? <gülüyor> <gülüyor> ben daha büyük bir şey bekliyordum yani daha yani, daha sıcak olmasını beklerdim ben dünyamızda. 5 milyar yaşında falan diyorlar dünya için biraz soğuması lazım artık ya. Ben en başta tamam onu normal karşılarım da Üf, Üflenmiyor ama ol. üflenmiyor Yerlemek İzlerse, lazım tabi Çünkü hava da dünyanın dibi denen yer burası biliyorsun Adamın dibinin de dibi Dünyanın dibi burası tam Tam orta yani tam çekirdek yani bence 600 çok. derece çok bir şey değilmiş Yani bence bir tandır bir şey yapmakla Aynı yani thunder. Yani hadi öyle kuyu açılır şey yapılır Oraların sıcaklığı da çok fazla değil Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı be Oktay yani sıcak da bulan var o zaman şöyle bağlayalım bazı sıcak buluyor bazı soğuk buluyor Normal tamam. bulan da var Şimdi bilim adamları öyle demiş zaten Bağlamak zorunda değilsiniz demiş En başta o açıklamayı yapmışlar Ama öyle de olmaz işte Yani böyle bir açıklama yapıp orası 600 derecedir Haberde ne diyor çok mu diyor az mı diyor ne Evet diyor? bir şey diye bir şey Bilim adamları bari. bunu çok buldular veya az buldular Yani daha düşük zannediliyormuş ee, Ortalama ne bu Çekirdeğin ısısının güneşin ısısından Yaklaşık 500 derece düşük ve 6000 santigrat derece olduğunu söylüyor. Ha şey 600 santigrat daha fazlaymış. Yani 5000 6000 santigrat derece. Ha ben de dedim 600. Şu anda... o, o zaman bana daha da çok. Fikirleri Şu anda yorumlarınızı tekrar alayım Ben de 600 derece dedim Ne yani Sevgili dinciler Haber yanlış okuduğu için <gülüyor> Programımızın bu Baştan alıyoruz Baştan alıyoruz Bayan ben bayan şimdi zaten çoktu Şimdi 10 katında çıktı İyice, Çok. Bana da az geliyordu Şimdi bana oh Yani tam geldi Sen de keşke aza çevirseydin Bir başka <gülüyor> Konumuz daha olurdu Nur Topu gibi <gülüyor> <gülüyor> Keşke sen az deseydin ya. ya o zaman Ya kardeş Şey diye tartışma olacaktı değil mi e Sen 600 demin 600'ü çok dedin Şimdi neden <gülüyor> Durup dururken Kaçırdık. Yani o hararetli tartışmayı kaçırdım. Tartışmayı <gülüyor> Bence her an dönebiliriz ona. Yani yine ama bilim insanları şey demişler. Güneş kadar sıcak. Güneşten de sıcak demiş hatta. Güneşten de sıcak. O şeyin Türkan Şoray'la e, aşık olduğu film miydi o? Türkan Şoray'ın kime kime aşık olduğu? Cihan Allah aşık olduğu film mi Güneşten sıcak? Yoksa de... o kadın filminde mi onlar? O kadın filminde. O kadın, o o kadın filminde. Güneşten de sıcak şeydir ya. Kitap kitabı vardır onun. Güneşten onun onun filmi maalesef çekilmedi. Çekilseydi tabii gene büyük bir aşka belki de sebep olacaktı. Maalesef. Kimse bu riski göze alamadığı Hangi için. Hangi filmde onlar aşık oldular? O kadın. Eprem. O Kadın. bir Kadın. filminde. <gülüyor> Ve Yağmur'da o zaman olmuş. Hamileymiş Türkan Hanım. O film nerede? O Kadın var. Bir tane daha onların. Bir dönem. Bir dönem. iki üç tane filmleri var. Üst i̇ki, üç üstte. tane film var. Birisi O Kadın neyi arıyoruz tam olarak? Cihan Ünal'la Tütürkan Şoray filmlerini arıyoruz. Filmlerini. Hemen bakıyorum. Nerede bulabiliriz Oktay onu? Biz aşık olduk filmlerince araştırılanlar belki. Belki video dönemi almam. geçiyorum. Sinemada oynuyor muydu o filmler? Oynuyordu tabii ya. O kadın gelmiş ona gidelim diye gidiyor mu gidiyor insan. E tabii gidiyorlardı. Niye gitmesinler? Hayır, videoda izleniyor zannediyordum o filmi. Bir dönem sinema diye bir şeyin olduğuna inandıramıyorduk seni değil mi Ege? Saçmalamayın canım Videocu vardır belki, değildir yani. Bir sevgi istiyorum mesela. Şurken Şoray Cihan Ünal'la beraber oynadığı film. 1984 yapımı bir film. Ne oldu hatırlamadınız galiba? Hatırlamadık. Onu hatırlamadık. O Ama kadın hangi nasıl seneymiş Nasıl bir yok. sevgi olduğunu ben biliyorum. Yılları durduracak, güneşi donduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. O kadın e, bu değil. 2007 olan değil değil mi? Değil. O kadın ee, o kadın, o kadın, o kadın, bu kadın böyle bir, kadın bir kadına 96, ulaşılamadı. Bunu 1966, mu demek istediniz? 1966, o mu? Yok ya 1966'da da değildir ya. Yok, demek ki o, kadın Trefi, Heh, o kadın 80'lerin en güzel filmi. Ali Trefi 1982. Ha, 1982. O kadın, sen, o kadın Gülşen mı? Gülşen Bubik ya o. O, kadında... o, ile o Cihan kadın da. Gülşen Bubik olduyla Cihan'ın o. O kadın zannettiğimiz büyüşenme bir, üşen, bir Gönül hem mankenlik yapmakta hem de Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumaktadır. Tamam işte, bir gün kadın. nişanlısının tanıştırdığı bir reklam ajansının sahibinin oğlu... Bu ne ya? Gönüle tecavüz eder. <gülüyor> Oktay'ın bütün tadı kaçtı ya. ruhsal bunalıma giren gönül bir akıl hastanesine kapatılır. Orada kendisini tedavi eden Doktor Cihat Giray'a parantez içinde Cihan'ın al. <gülüyor> i̇sim 34. Çok, isim çok şey olmasın seyirci karıştırıyor. Cihat Giray'a aşık olur. Cihat'ın karısı alkoliktir. Hayda. <gülüyor> ve, Kelim merhemi olsa önce kendi karını da şey yap ya. Ve iki çocuğuyla yurt dışında yaşamaktadır. Cihat eşine yazar ve ayrılma kararı alırlar. Cihat'la gönül tam evlenecekken Kadın eski dönmesin alkolik eş ülkeye döner ve evlenmelerini önlemek için türlü bırakır. türlü çarelere başvururuz tabi bunun için gerisini de papaz bağlama büyüsü falanlar filanlar olaylar olaylar olaylar gerisinde filmi izleyecektik ya yağmur mu nicelerimizin adı mı yağmur deprem ya deprem Allah da, Allah ama siz... ben artık sana inanmıyorum o kadın dedin o kadın diye bir şey o çıkmadı O kadını ben söylemedim o kadını siz dediniz ya depremde onlar e, en aşık oldukları dönem depremdir biliyorum ben Hiç mi yok dinleyicilerimiz arasında bilen ya Tabii biz geçmiş, geçmiş nasıl arayacağımızı bile hangi filmden geçmiş yıl egeciğim nereden aklımızda kalsın onca film var biz onca şey var biraz daha yaşı büyük olanlar biliyorlardır o filmleri evet şey ha. yok bakıyorum ben şimdi bulacağım dur Bu hep mi? şabaniye ile aynı dönemin filmleri öyle düşün Google'da öyle ara şabaniye ile aynı dönemin video filmleri diye. <gülüyor> ...deprem diye... ...bağılırken bir hata oluştu... Şey, ...senin deprem ama. dediğin... ...duygusal deprem mi gerçek deprem... ...yok film. ya baya deprem... deprem Aa, ...felaket filmi mi şey... ...felaket filmi evet... ...Allah Allah... ...böyle böyle Türkan şurayı böyle böyle sallandığı filmdir... <gülüyor> <Kendine>. <gülüyor> <gülüyor> ...kamerayla beraber böyle böyle... ...bir de hamileymiş... ...yağmura hamile olduğu dönem işte o dönem... ...çok sallandı çok... <gülüyor> Onu. ...hatta çok sallama göbeğini düşürsün ...bebeğini oynaması da o dönem çıktı... <gülüyor> Abi hadi gidelim ya. Niye gidiyorsun? <gülüyor> şunu, şunu bir bağlayalım da Fahri. Bağla, bağla diye bekliyorum. Vallahi bağla Benim diye bekliyorum. telefonda hiç arayan yok. Mu? Tık yok. Vallahi yok. Demek ki yani Türk sineması unutulma noktasına gelmiş. Biz artık sözün bittiği yerdeyiz. O yüzden ben suskunumu. Ne oldu yani? Bir nesil Türkan Şoray'ı sadece... Dolmuş ürünleri en son alın diyen kadın olarak mı tanıyacak? Olmaz öyle. Ayıptır yani. Ayıptır ve bir o kadar günahtır ya. Oktay var. Heh. Heh. Neyse ha, sonunda birileri... Ferya kulak verdi de. İşini gücünü halledip aradı yani. Kadir İnanır diyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba günaydın. Merhaba günaydın. Kime görüşürüz efendim? Ee, Pelin ben. Pelin trafikteydim. İşe birazcık geç kalmış Tamam. Olarak... Pelin, Merhaba kızılır. Pelin Hanım. Hoş Buyurun. geldiniz. Merhabalar. <gülüyor> Ee, Türkan Şoray'ı çok severim Mine filmini söylemediniz bir türlü Hangisini? Mine, mine. mine, mine. Onun konusu mine. neydi Mine'de Bir ufacık çıtlatırsanız biraz Spoiler verirseniz ya, evet. Ya, evet. Ee, Cihan İnal ile herhalde En çok aşık oldukları dönemin filmiydi Sanıyorum ee, Ben çocuktum ama çok etkilenmiştim filmden. Mine'de Tabii beraber ki... oynuyorlardı değil mi Pelin Hanım? Beraber oynuyorlardı evet. Orada bir yasak ilişki filan durumları vardı Bu arabayla uçurumdan yuvarlandıkları Film o mu? Değil değil. Um, bir şey e, gar bekçisiydi kocası. Evet. E, gar bekçisi derken? şey, trangarında. Ha, Tren garı Eee evet, istasyon, ne denir ona bilmiyorum. Tamam ama anladım <gülüyor> tren, Sanki tren çok evet. çalınan bir şey de orada bekçi olarak şey yapıyor. <gülüyor> yani istasyon şefi gibi bir şeyi galiba. Ee, Kırkoca orada yaşıyorlardı mütevazı hayatlarında. Bu tamamen ezik bir kadın olarak hayatına devam ederken Cemil girdi devreye. Konduktör olarak. Detayları hatırlamıyorum. <gülüyor> Hatırlamıyorum. O da işte sosyetik bir grubun üyesiydi. Çok hayal meyal detaylar var. Ondan sonra tabii bütün tabii küçük bir yerde geçiyor hikaye. Kısa Hümeyra kısa vardı değil mi? Hümeyra kardeşi. Olaylar şey. tamamen garda Aa, geçiyor. Evet, evet. Cihan evet, Yunan'ın son... kardeşiydi değil mi Hümeyra? Galiba öyleydi. Bir o, fi o filmde kötü... bir tek iyi olan Hümeyra vardı. Ben onu hatırlıyorum. Cihan Yunan'ın Türkhan evet. Şoray dışında. Diğerlerinin hepsi kötü kalpliydi. Evet kötü bir kadın vardı sarışın tabii ki röfleli sonradan ki. sarışın olan Türk kadınlarından. Röfle zaten şey röfle kötülüğün de. en güzel sembolüdür ya. Ben bugün bile röfleli kadınları gördüğüm zaman karşı kaldırıma geçerim yani ya röfle. Ya paramı röfle. çalacak ya benim yuvamı yıkacak diye düşünüyorum ben. Kaç tane tekmeledim. Yerde, evet, yemek tekme deyince hatırladım. Bir tane yemek sahnesi vardı. Masanın aslında cihazını sersedim. Bu sarışın kadın mı? <gülüyor> röfleli kadın. Sarışın değil. Röfleli kadın evet. <gülüyor> Zaten erkeklere uyarımız. Ya ben bir korku filmi çekeceğim röfleli kadın diye. <gülüyor> Güzel. Yemin ediyorum var ya ondan kadın, sonra düşünsün. Kadın normal. Bundan yani, sonrasını röfleliler düşünsün. Saçın içinden başka bir şey çıkıyor kadın. <gülüyor> Nasıl? Çok teşekkür ederim Pelin Hanım. Bir şey Güzel soracağım dedim. Pelin Hanım. Röfle evet. dediğimiz şeyi biraz net şey yapar mısınız? Balyajla bir alakası var mı? Röfle gölgeler mi Ayy. nedir? Ee, röfle diyebildiğim benim herhalde sonradan tarışın olma yolunda böyle bir sürü oksitlerle falan açtıkları şey olsaydı. Ama geç, ona ben çok röfle... çok iyi bilmiyorum. O terminolojileri çok iyi bilmiyorum. Hiç boya kullanmıyorum çünkü. Hiç. <gülüyor> hiç, hiç. Bil diyor yani. Ben Şimdi iyi kaldım. <gülüyor> Vallahi ben ben biliyorum ya rengini şeyin açılması işte röfle. Ref, röfle röfle de sadece mi? açılma, açılma. değil de canım ama ama gölge. Doktorlar falan kullanıyorlar galiba. He onu tam şey tamam. Peki ha, tamam Belin Hanım. Teknoloji incelemek lazım. Evet. Hı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür i̇yi ederiz. Sağ olun Belin tamam. Hanım. Hadi geç kalmayın daha fazla. Sağ olun. Geç Hoşçakalın. O zaman evet. bugün Mine'yi izliyoruz hep birlikte. Hep Beraber çıkışta burada Mine günü yapalım bugün. Gün mükemmel bir gün olacak.